Üçüncü Mekan Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp İyi akşamlar ben Sevil ee, Yeni bir programda karşınızdayım ee, Üçüncü Mekan Kütüphaneler ve arşivler 15 günde bir sizlerle olacağım ve her seferinde de bir konuğum olacak. İlk program biraz heyecanlıyım. Konuğum da sanatçı Gökçe Sözen. Hoş geldin ne Gökçe. Yolda? Şimdi ben önce biraz neden üçüncü mekan üzerine konuşmak istiyorum. Daha sonra da Gökçe ile sohbete bize devam edeceğiz. Üçüncü mekan sosyolog Ray Oldenburg'un 1999'da ilk defa ortaya sürdüğü bir kavram. Kent yaşamanın zorluğu, hızı, tek düzeli, yalnızlığı, arkadaşlık ve ahbaplık ilişkilerinin azalmasını e, yorumlayan, fark eden e, sosyolog Ray Olderberg e, bir paradigma yayınlar. Üçüncü Mekan Paradigması adıyla ve e, bu kenti sıkışmış bizler için, ev iş arasında gidip gelen bizler için böylesi bir mekan hayal eder. Tarafsız, eşitlikçi ve kapsayıcı, sohbet ortamı olan... kolayca ulaşılabilir. Herkes açık, ücretsiz. E, kurallardan azade, tanıdıklarla rastlaşma, sohbet etme, sınıfsal, et, e, etnik farklılıkların gelip geri plana atıldığı ve eve benzer sıcaklıkta olan bu mekanlarda e, biz kentlerin buluşup e, belki biraz yalnızlıklarını dindirmesini önerir. <gülüyor> i̇şte bu paradigma sonrası üçüncü mekanlara örnek olarak kütüphaneleri ve arşivleri Düşündüğümüzde İstanbul'da e, bu e, buna uygun hepsini kapsayabilen veya e, kısmen de kapsayan e, çok hoş kütüphaneler var, şivler var. E, ben işte buradan yola çıkarak biz 30 yaş üstü için belki de bir e, evden işten o rotadan sıkılanlar için, rotadan sapmak için, sapmak isteyenler için böyle mekanlar var e, diye düşündüm ve e, bunun üzerinde böyle bir içerik geliştirmiştim. Sonra şunu fark ettim. 30 yaş ve üstü akranlarımız neden e, buralara gitmezler artık kütüphanelere? Hani artık ödevler bitti, tezler bitti, okullar bitti. Halbuki e, bu tip mekanlara gittiğimizde... ...bir nebze belki bu e, şehrin e, sıkıntısından kurtulup... ...belki biraz nefes alabiliriz gibi düşünürken... ...ilk e, konuk olarak, konuk kurum olarak... Fener'deki kadın eserleri kütüphanesini düşündüm ve Gökçe ile onun üzerine konuşacağız. Gökçe kütüphanenin kullanıcısı biraz böyle hani bu taraftan bakmak istedik karşı taraftan bir kullanıcının gözünden kütüphane nasıl gibi düşündük. Kadın eserleri kütüphanesi neden kadınlar kütüphane kurmak istemişler biraz ondan da bahsedeceğim. Şimdi 1928 yılında Virginia Woolf e, işte Cambridge Üniversitesi'nin kütüphanesinde kadın olduğu için alınmadığında oturun şunu düşünür, e, dışarıda olmak mı iyiydi, içeride olmak mı? E, hani siz o kurumun içine alınmayarak aslında biraz da dışarıdan bakarsanız ya duruma yani sessizlerin Dilsiz bırakılmışlıkların, hı hı. E, ıvır zıvır e, sayılmış olanları peşine düşersin o dışarı bırakıldığında. E, hem toplumdaki hem de e, içinizdeki o ırkçı, sınıfsal, homofobik e, olanla mücadele edersin gibi. Virginia Woolf bunun üzerinden ve sonrası kadınlar bunun üzerinden düşündüklerinde dünyada kadınlar <gülüyor> e, kendi belleklerini yaratmak için bir kadın kütüphaneleri kurmaya başlarlar. Kendilerine ait bir kütüphane yaratırlar. Ee, ...ve Türkiye'de de... E, ...bizim biricimiz olan... ...1990 yılında kurulan... <gülüyor> ...bu kadın eserleri kütüphanesi... ...hala tek ne yazık ki çoğalmadı... ...bir grup e, feminist aktivist tarafından... ...kurulur... ...Aslı Davaz, Jale Baysal... ...Şirin Tekeli, Füsun Ertuğ... ...Füsun Akatlı gibi... E, ...hocalar ve aktivistler... E, ...bu işe e, gönül koyarlar... E, Ve büyük annelerimizin e, seslerinin izlerini sürmeye karar verirler. E, Serpil Hoca, Serpil Çakır e, kitabında şöyle bir şey söyler. Bu benim çok hoşuma yetmişti. 1928 yılında Virgin Wolf ilk söylüyor hani kadın olduğu gerekçesiyle kütüphaneye alınmıyor ya. Aslında daha öncesinde Osmanlı'da Cazibe Hakkı Hanım e, sosyal yaşamdan dışlanan kadınların, kütüphaneye alınmayan kadınların hatta Bu durumu protesto etmek için ilk kadınlara açık bir kütüphane kurma fikrini ortaya koyar. Yani şey derler e, Kadın Eserleri Kütüphanesi kurucuları. Hani fikir annesi, cazibe hakkı hanım. E, şimdi kendine ait bir kütüphane, Kadın Eserleri Kütüphanesi'ni e, konuşmadan önce... E, ...kütüphanenin belli periyotlarda yayınladığı ajandalardan ve yayınlardan e, öğrendiğim bir şey var benim. İstanbul temaşa hayatında kadınlar... 2008 yılında yayınlanmış. Orada Atanasia Georgiadou konservatuar adına plak dolduran ilk Rum sanatçı. Hikayesi şöyle şöyle anlatır Atanasia. Çok küçüktüm. Babam saza pek meraklıydı. Büyükdere'de otururduk. Mehtaplı gecelerde daima sandal gezileri yapardık. O zaman babam sandalda bütün gece bana şarkı söyletirdi. Bizim sandalın arkasına 20-30 sandal takılır beni dinlerlerdi Fakat hiç Benim kim olduğumu bilmezdi İsmimi cismimi bilmezdi İşte o sırada bana sandalda beni dinleyen e, Halk tarafından Bir isim takılmıştı Deniz Kızı Şimdi ben e, Gökçe ile sohbetimize başlamadan önce Bir ara mahiyetinde e, Deniz Kızı Eftelya'dan Kadıköyli albümünden kalan müzik bastı Bu albümü e, Vardım baktım şarkısıyla küçük bir ara veriyorum ...küncü mekan devam ediyor. Ben şimdi bu programı hayal ederken e, aslında bir anlar şeyi de düşünmüştüm. E, sanki İstanbul'un e, bu kütüphanelerin haritası oluşacak. Program dizisi bittiğinde. E, biraz da böyle İstanbul'u gezeceğiz gibi. Şimdi ilk durağımız Fener. E, ben Gökçe ile sohbet ederken şunu söylemiştim. Çünkü Gökçe'nin ben e, işlerini çok beğeniyorum. Ve o aynı zamanda fotoğraf da çekiyor ve e, sokaklardan şehrin e, enteresan yerlerinden. Fazla yolunuzu yolunuzun pek düşmedi yerlerden fotoğraflar çekiyor. Hani böyle biraz filanör tadında. adında. Gökçe istersen sen Bey yolundan Fenere bir in. <gülüyor> Öyle bir rotayı başlayalım, sonra tamam. devam edelim. Ee, ben tepe başında oturuyorum Bey yolu tepe başında. Kadın eserleri kütüphanesine giderken e, gemiyle gitmeyi tercih ediyorum. O yüzden Kasımpaşa'ya ilk önce yürüyorum. Ondan sonra e, gemime biniyorum ve Fener'de iniyorum. <gülüyor> e, fener sahilin e, hoş olan kısmı e, esnafın e, ve e, muhafazakar insanların e, ağırlıklı olup e, bir araya geldikleri bir bölge. E, gezerken onları... E, İzlemek ve fotoğraflama koşuma gidiyor. Bir yandan da e, e, onlarla iletişim kurduğum zaman kadın eserleri kütüphanesinden <gülüyor> bir haber olmaları da e, Komime gidiyor. Bir yandan da e, e, bir yandan da bir yandan hoşuna e, gidiyor. Evet, bir gidiyor. yandan da şey, evet, <gülüyor> hayatı şeyi, evet. Aslında orada 90 90 yılından beri var olan bir E, ...yapıdan bir haber olabiliyor civar. Aynen. Esnafın hiçbirinin haberi yok. Hı -hı. E, ben de ilk birkaç gidişimde e, karıştırıyordum. Çünkü e, 20-30 metre aralıklarla benzer binalar var. Evet. E, ve e, karıştırdığım zaman esnafa sorduğumda... <gülüyor> ...hiçbirinden cevap olamıyordum. E, kadın Eserleri Kütüphanesi'ne girdikten sonra... E, ...orada e, oturup... Ee, ...çalıştığım zamanlar denize nazır e, bir yer olması ve eski yapı olması e, insanı huzurlandırıyor açıkçası. Ve e, ben tez e, çalışmaları yaptığımda ya da test çalışması yapan e, benim gibi e, kadınları düşlerken... E, ...ne kadar zorluklar çektiklerini ben biliyorum çünkü doktora tezimi yeni verdim. <gülüyor> evet atmosfer de senin değil mi? Aynı zamanda çok... Etkiliyor, evet. Etkiliyor, aynen. Ee, çıkışsız kaldığında ya da yorulduğunda kafanı kaldırdığında e, kütüphanenin kitapları arasından e, kadın, e, geçmişteki kadın yazarların ve kadın e, aktivistlerin fotoğraflarını görebiliyorsunuz kitapların arasında ve bu size e, dayanışma gücü verebiliyor ve... ...evet on, onlar da o zorluklardan geçti... ...ve ben de bu yoldayım... ...evet yalnız değilim hissini... ...veriyor... <gülüyor> ...bu hoşuma gidiyor... ...aynı zamanda... ...ve... E, e, ...çalışanlar... ...genelde kadın... ...kadın eserleri kütüphanesinde çalışanlar da... E, ...dayanışma ruhuyla çalışıyorlar... ...ve... E, <gülüyor> e, ...çok rahat hareket edebiliyorsun... ...yani sıkılmıyorsun... ...soru sorarken... Evet üçüncü mekan evet. zaten var olma nedenlerinden bir de bu hem o rahatlı ev ortamı gibi. Aynen hem de işte o ahpatlık etmek ve ortak sorunların olduğu kişilerle bir arada olmakta. Aynen öyle. Evet aslında bu paradigma çok da uygun. Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin koleksiyonluğu aslında çok özel şeyler var. Ee, koleksiyonlardan biraz bahsetmek istiyorum ee, Osmanlıca dergiler 1869'a kadar dayanıyor 1928 hı hı. Aralığı ve çeviri çalışmaları da yapıyorlar transkrip, elatılı el alfabesinde çeviri bu hani bizim e, 3-4-5 kuşak önceki kadınların yaşadıklarına dair de e, bilgi edinmemize sağlayacak ki zaten bu kopuklar sürekli bir yeniden başlama, yeniden başlama durumu kadında hı hı. yaşattığı için çok değerli nadir eserler, kadın yazarlar kadın sanatçılar Tezler, hı hı. ...kadın örgütleri ki... ...Burada e, Amargin'in arşivi burada mesela. Buradan Pınar Sele'ye de bir selam hı. söylüyorum. E, küpürler, bakali arşivi. Özel arşivler. Özel arşivler çok değerli. E, çünkü aile belliği... ...en fazla üç nesil yaşıyor. E, i̇kinci nesilden sonra... yok oluyor. E, bu kadınlar için çok büyük bir mesele. Yani biz... E, ...hep şu soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Neden? E, büyük kadın sanatçılar yok ya da büyük e, kadın bilim insanları yok. Hı hı. Yani tarihi kadın ve erkek beraber yapıyor hı hı. E, ama e, tarihi yazan erkek. Hı hı. E, bu yüzden de bu o, kadının belleğine dair tüm dökümanların, fotoğrafların, özel arşivlerin... ...bir kurumda toplanması, bir yerde toplanması ya da hı hı. E, bizler için değerli... Ee, örnek vermek istiyorum Süreya Ağoğlu'nun özel arşivi orada Serpil Hoca'nın Serpil Çakırsen'in e, tez, tez Evet. Danışmanın. Serpil Hoca oraya bağışlamış. Kerime Nadir, ee, Canan Arın, Mor Çatı Derneği'nin e, kurucusu ve Pınar hı hı. Kür'ün e, örnek verebilirim. E, kanunların Belliği dizisi de çok değerli. Bahsettiğim bu Osmanlıca'dan Türkçe'ye çeviri yazı projesi e, bizler için çok mühim. Hı hı. Sözlü Tarih koleksiyonu var bir de Gökçe. Şimdi kütüphane sadece bize belge ve bilgiyi sağlamıyor biz kullanıcılar için. Burada müthiş etkinlikler yapılıyor. Hatta sen geçen kıştı galiba ya da bahardı, Mayıs. Mayıs pardon bir sözlü tarih çalışmasında yer aldın. Evet. İstersen biraz kart evet. İstersen ondan biraz bahsedebilirsin Gökçe. Sözlü tarihle tanışmam da kadın eserleri kütüphanesin. Sayesinde Evet Benim tezim Bir apartman üzerine Yine bir mekan üzerine Taşçıoğlu apartmanı Taşçıoğlu apartmanında yaşayan Kadınların resimleri ve hikayeleriydi Tezimin adı Ee, ben e, fark etmeyerek sözlü tarih çalışması yapmışım <gülüyor> komşularımla. Çok güzel. Ee, bayağı da sıkıntılı oldu çünkü e, sözlü tarih varına haberim yoktu. Kendi başıma yapmaya çalıştım. Sonra Gülsün Kara Mustafa'yı bir şekilde 70'li yıllardaki resimlerini keşfettim. Ve birbirimize çok benzediğini fark ettim. Resimlerimizin birbirine çok benzediğini fark ettim. İlk önce onu araştırmaya başladım. Sonra görüşmeler yaptık. Görüşmelerimizde ona bahsettim. Ne kadar benziyor resimlerimiz. Ben sizin 70'lerdeki resimlerinizi yaptığınız resimleri bilmeden bu resimleri yaptım. Ama birbirine çok benziyor dedim. Dertler aynı mı peki? Dertler aynı. Aynen Gülsün Kara Mustafa da dedi ki 30 senede 40 senede hiçbir şey değişmemiş değil mi? <gülüyor> evet, evet. Dedi ondan sonra işte Gülsün Kara Mustafa'yı araştırırken kadın eserleri kütüphanesinde kuruculardan Aslı Davaz'la görüşme imkanı buldum. Ve Aslı Davazla sağ olsun çok yardımcı oldu ve benim derdime çağrıyız Serpil Hanım'ın, Serpil Çakır'ın... ...bulabileceğini söyledi. Çünkü o çok iyi bir sözlü tarih e, uzmanı. Ve e, tanıştık onunla. Hemen kaynaştık. Çünkü e, e, gerçekten dayanışmanın yüksek olduğu... ...enerjinin yüksek olduğu e, bir kurum. Evet. Ondan sonra işte şey... E, Bana çok yardımı dokundu düzeltmelerimi yaptık birlikte ondan sonra e, kategorilere ayırdık benim e, çocukça e, yaptığım sözü tarih çalışmalarını e, hmm. şey haline getirdik doküman e, disiplinli bir doküman hmm. haline getirdik. Sonra ben de iyi bir sözlü tarihçi oldum galiba Çünkü <gülüyor> işte geçen Mayıs Kadın Eserleri Kütüphanesi'nde Halka Açık Sözlü Tarih Seminerleri verdik Ben de bir sanatçı olarak sözlü tarih Evet bu çok ilginç galiba verdim. ilk de sanki Pek Evet Pek duymadım evet Bu arada şey resim ve sözlü tarih birleştiren dünyada ilk kişi galiba benmişim <gülüyor> O da çok iyi Onu öğrendik Evet, işte böyle yani özellikle kadınların gidip orada araştırma yapmasını çok isterim, görmesini çok isterim. Peki Gökçe bir şey soracağım, az zamanımız kaldı da. Tezinden biraz bahseder misin? Yani yeni evet. verdin daha tezini. Aynen dediğim gibi tezim de aslında benim için üçüncü mekan. Hı hı. Benim dört sene boyunca yaşamış olduğum bir apartman vardı. Metruk bir apartmandı. Ve neredeyse 40haneli bir apartmandı. Tepe başının belki de en büyük apartmanlarından biri. Burada komşum olan kadınlarla daha doğrusu komşuluğum esnasında E, dostluklarım gelişti ve e, onlar bana portremi yapar mısın dediler hmm. e, Ben de neden olmasın dedim Portreyi yaparken acaba dedim e, bu e, metruk bir apartman ve e, alt kültürden insanlar Fakirlik çeken yoksulluk çeken hala kömür ve odun kırıp e, çocuklarını makarnayla pilavla besleyebilen e, insanlar Özellikle kadınlar oldukları için ben onların e, görünmez yaşamlarını görünür kılmaya çalıştım Aa, ve e, e, birlikte çalışmaya başladık onlar bana hayat hikayelerini anlattı sonra fotoğrafladım onları videolar çektim resimlerini yaptım. Ee, bu şekilde bayağı seneler geçirdik. <gülüyor> Aile apartman içerisinde hem çalıştık, hem eğlendik, hem ağladık. Gözleri parlıyor şurada. Evet, Aile, çok <gülüyor> ee, yakında inşallah sergim olacak 2019 senesi içerisinde. Küçük bir demo görmek istiyorsanız e, hafta sonu 18 Kasım arası TÜYAP e, e, fuarında... Sanat bölümünde iki ayrı inisiyatif grubunda taşlı yollu apartmanın kadınlarının resimlerini görebilirsiniz arkadaşlar. Süper. Çok merak ediyordum ben zaten bize gösterdiğin sosyal medyadaki birkaç fotoğrafla zaten bu çok merak uyandırdı benim için. Hı hı. Yani evet. açıkçası flöner fotoğrafları da taşlı apartmanının devamı gibi oldu. Çünkü ıı, test çalışmamda... alt kültürü çalışırken şeyleri araştırdım çok fazla. Charles Baudelaire ve hmm. Peter Bruegel'in Charles Baudelaire'in kitaplarını okuyor, okuyor ve Peter Bruegel'in resimlerine baka baka bir fark ettim ki Kasım Kasımpaşa Beyoğlu'nun alt bölgeleri ve alt kültür bölgeleri açıkçası Bruegel resimlerin <gülüyor> kopyaları gibiydi. 500 hmm. sene sonra aynı şeyleri yaşıyor gibiydik. Biz ee, ben de bu sefer fotoğraflar çekmeye devam ettim böyle planözlü hoş ya Evet evet çok hoş çoğalsın planörler değil mi Evet <gülüyor> çok güzel ee, Aslında Gökçe daha söyleyeceğimiz bir şey kadın vesaire Kütüphanesi dair herhalde bu kadar şimdilik Şimdilik bu kadar evet, şimdilik evet. bu kadar ee, 15 günde bir ben e, Farklı temalardan kütüphaneleri e, konuşmayı ve konuk almayı planlıyorum. Evet. E, amacım e, farklı e, konulardan, farklı ilgi alanlarından, kişi, ilgi alanlara sahip kişilerin işte aslında bu tür bu tür mekanlara sahip olduğunu İstanbul'da göstermek, tanıtmak vesaire. Diyorum ve bitiriyorum. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ederim Gökçe katıldığınız için. <gülüyor> ben çok teşekkür ederim sevgili. Sağ olun. <gülüyor> Üçüncü Mekan Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp Açık Radyo program destekçisi olun.